Namazdayken sürekli kaçıncı rekatta olduğunu karıştıran bir insan ne yapmalıdır? Namaz dinimizde en önemli ibadetlerden birini teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu ibadeti eda etmekte olan kişinin huşu ile namazını kılması icap eder. Zihnini harici şeylerden soyutlamaya çalışması gerekir. Aksi halde namazda bazı hatalar yapması kaçınılmaz olmaktadır. Bundan dolayı zihnini dışarıda hariçte meydana gelen hadiselerden soyutlayamayan bir kimse namazda Bazen işte üçüncü rekatatta ise acaba ben ikinci rekat demeyeyim dördüncü rekatatta ise acaba ben üçüncü rekat demeyem veya birinci rekattayken acaba ben ikinci rekat demeyeyim diye şüpheye düşmekte Dolayısıyla namazda huşuğu konsantrasyonu dağılmaktadır. Bu durumdaki bir kimse ne yapmalıdır? Eğer böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorsa, yani namazdaki şüphe ile ilk defa karşılaşıyorsa o zaman namazını bozup yeniden kılması gerekir. Çünkü bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse namazdayken kaç rekaat kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazını bozsun yeniden kılsın. Buna göre namazda kaç dekat kıldığı hususunda şüphe ile ilk defa karşılaşan kişi namazını bozup yeniden kılacaktır. Ama bu durumla sık sık karşılaşan kimseler o zaman ağırlıklı kanaatlerine göre hareket etmelidirler. Yani kanaatı hangi yönde daha ağırlık kazanıyorsa ona göre hareket etmelidirler. Söz gelimi Üçüncü rekatte iken bir kimse acaba ben üç rekat mı kıldım yoksa iki rekat mı kıldım diye tereddüde düşerse bu durumda kanaatı hangi yönde ağırlık kazanıyorsa ona göre hareket edecek ve namazını ona göre tamamlayacaktır. Namazı tamamladıktan sonra bir şüphe meydana gelirse o şüpheye itibar edilmez. Mesela bir kimse selam verdikten sonra dört rekatlı bir namazı kılmış ise acaba ben üç rekat mı kıldım yoksa dört rekat mı kıldım diye şüpheye düşerse bu şüphe bir sonuç doğurmaz, bir hüküm ifade etmez ve namazını artık tamamlamış sayılır, yeniden kılmasına gerek kalmaz.